Kişinin özellikle de hasta olan, hastalığı ciddi olan, yaşı ilerlenmiş, artık hani tek ayağı kabirde derler ya, tek ayağı, tek ayağı öbür tarafa daha yakın olan bir insanın daha da dikkat etmesi gerekiyor, daha da hızlı olması gerekiyor bu konu, zikredeceğimiz konuya. Tabii elbette herkesin daha çok dikkat olması gerekiyor ama. Yani bu dünyadan ayrılmanın bazı emareleri var. Evet. Yani baktığımız zaman insanların ölüm sebeplerine, ölüm e, hallerine, kimileri böyle bir emareyle başlıyor. Hastalık geliyor, yaşlılık geliyor, öyle ölüyor. Kimileri de bakıyorsunuz ki aniden ölüp gidiyor. Hepimizin başına gelecek gerçek hakikat bu. Bir gün bakacağız ki Aramızdan bir kardeşimize ayrılmış. Bir gün bakacağız ki aramızdan bir kardeşimize bir hastalık musibet etmiş. Bir gün bakacağız ki etrafımızda o eski dostlarımızı, eski arkadaşlarımızı göremeyeceğiz. Hepsi teker teker ayrılmış ve aynı bu dünyadaki son bizim de başımıza gelecek. İşte onun için diyoruz ki salih amellere önem verelim. Üzerimizdeki hak ve hukukları yerine eda etmeye çalışalım. Eğer yanımızda başkalarına ait ödenmesi gereken borçumuz varsa, emanetler varsa, bunları da ne yapmamız lazım? Sahiplerine iade etmemiz lazım. Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari'nin ve İmam Bey rivayet etmiş olduğu hadiste, من كانت عنده tun li من min او ماله فليؤده ها إليه Kimin diyor kardeşinin üzerinde bir hakkı varsa bu ırzıyla olur, bu malıyla olur, mülküyle olur. Bu neyse diyor, bunları yerine getirsin, bu hak hukuku yerine getirsin. Ne zamandan önce? Kable en ya umul kıyame, kıyamet günü gelmeden önce bunları yapsın. <gülüyor> Çünkü la yukbelu fihi dinarun ve la dirham. Kıyamet gününde artık ne dirhem ne dinar kabul edilir. Kıyamet gününde vermek istesen de verilecek bir şey yok. Vermek istesen de senden kabul edilmeyecek. İnkan lehu amelun salih. Peki ne var? Eğer hesap kitap oraya bırakıldıysa, ömür tarafa bırakıldıysa hak hukuk Peygamber Aleyhisselam. İnkan lehu amelun salih uhizam minhu. Bu zulmü yapan emaneti hakkına, sahibine iade etmeyen, eda etmeyen adamın salih amellerinden alınır. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, sakınıyorsunuz, takvalı oluyorsunuz ama bir kusurunuz var. Başkalarının hakkına, hukukuna, emanetine riayet etmiyorsunuz. Allah için aç kalmışsınız. Allah için gece kalkıp uykunuzu bölmüş, namaza kalkmışsınız. Ama bir dünya insanın da sizin üzerinizde hakkı hukuku var. Kıyamette ne olacak? Aleyhisselatü vesselamın da dediği gibi. Salih amellerin, salih amellerden alınacak. Ve u'tiye sahibi Hak sahibine karşı tarafa verilecek. Peki salih ameli yoksa bir insanın. Ve innem yekun lehu amelun salih. اُخِذَ min سَيِّعَاتِ sahibi, فَهُمْ مِلَتْ alayhi. Karşı tarafın seyyiatı, kötülükleri, günahları alınacak ondan. Kime verilecek? Emanete hıyanet edeni, emanetin yerine getirmeyeni verecek. İş bu kadar ciddi arkadaşlar. Yani yapmadığınız, işlemediğiniz günahların bir de bakacaksınız ki kendi kefenizde olduğunu göreceksiniz. Kendi zayıfenizde olduğunu göreceksiniz. Sizin üzerine atıldığınızı göreceksiniz. İşte aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi, ashabına sorduğu gibi. İflas eden kimdir biliyor musunuz diyor. اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ İflas eden kimdir? قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ Bizim diyor sahabeler bildiğimiz müflis, iflas eden, dirhemi, parası, pulu, malı, mülkü olmayandır. Değil mi? Şimdi biz de öyle biliyoruz. Adam iflas etti. Dendiği zaman elindeki her şeyi kaybetti. فَقَالَهَا <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنَّ <gülüyor> الْمُفْلِسَ من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه مفلس شيء şudur kıyamet günü namaz ile sıyam ile oruç ile zekat ile gelmiş ve ateh kad şetme ve kadzaf hada ve akal mal hada ve ancak bununla birlikte falancaya sövmüş falancaya iftira atmış Ötekinin malını yemiş. Bir diğerinin kanını haksız yere dökmüş. Öldürmüş, kanını akıtmış, kanını kastetmiş, canını kastetmiş. Valla râbe gitmiş, öbür vurmuş, kırmış. Adamdır. Namaz da var, oruç da var, zekat da var. Ama aynı zamanda bu saymış olduğumuz, aleyhissalâtu vesselâm'ın zikritmiş olduğu musibetler, belalar da var. Fe min hasenâtihi bu hasta min diyor ki bu adamın namaz sahibi, zekat sahibi ve aynı zamanda bu kötülüklerin sahibi olan adamın hasenatından alınır, diğerinin hasenatına, diğerinin zulmettiği insanların hasenatına götürülür, bırakılır, onların hasenatına eklenir. F'in feni hasenatıhu, kabl an yuqda ma alayhi henüz hesap bitmemiştir ama görülecek hesabı vardır ama Adamın hasenatı bitmiştir. Adamın yaptığı salih ameller öbür tarafta borcu ödeyecek, hakkı hukuku ödeyecek kadar çok değildir. Hesap görülmesi lazım. Bitmeyen bir hesap var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam min hata ya hum aleyhi'' Bu zulmettiği acı çektirdiği insanların hatalarını, hatalarından, günahlarından alınır ve kime bırakılır? Bu adamın üzerine bırakılır. Tunna turha finnar. Böylece bu adam diyor ne var? Bu muflis. Bu iflas etmiş adam. Aleykümselamum. Ateşe atılır, ateşe girer. Bu hadiste İmam Müslim rivayet ediyor rahimehullah. Yine imam yine Peygamber aleyhissatu vesselam İbn Maceni, Ahmed İbn Hanbel ve el Hakimi rivayet etmiş olduğu hadiste aleyhissatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Men mate ve aleyhi deynun." Borçlu olarak ölen kimse var ya, bilsin ki feleysa sen dinarun ve dirham. Kıyamette öbür tarafta dirham de yok, dinar da yok. Yani para pul yok. Oradaki hesap neyle olacak diyor aleyhissatu vesselam? Velakinneha el hasenatu ves sayiat. Orada hasenat yapılan salih ameller ve seyyiat, günahlar. Senin günahlarından, senin sevaplarından alınacak, zulmettiğin, hakkını yediğin, emanetine ihanet ettiğin, borcunu ödemediğin insanlara verilecek. Hasenatın, güzelliklerin, salih amellerin. Yetmedi mi? Onların günahlarından alıp, alınıp, sana bırakılıp, sana verilecek. İşte gerçek müflis de, iflas eden de budur diyor aleyhissalatü vesselam. Tabii Sahih bir hadiste şöyle bir hususa işaret var. Kişi bu borcunu ödemeye ne yapacak? Gayret edecek, niyet edecek. Aleyhisselam diyor ki: "Ed-deynu deynani, iki türlü borç vardır." Bu da İsbahanî'de, Kebir'de geçiyor. "Fe men mâta ve huve yanî qadâ'uhu, Kim diyor? Hani ödemeye niyetli ancak ölüm Geldi, ödeyemedi. Yani niyetlerken şimdiki insanların niyetten anladığı, ya bizim niyetimiz var ödeyeceğiz tarzında değil. Gerçekten azmeden, cezmeden, kasteden, ödeme yolunda gayret sarf eden insan. Ama ölürse diyor, ben onun diyor, velisi benim aleyhisselam vesselam. Yani ben onun borcunu öderim diyor. Hayattaki peygamber aleyhisselam zamanında böyleymiş. Ve wa mâdehu ve huvelâyen viikadâ'ahu Kim de diyor, borcunu ödemeyecekse, ödememeye niyet ettiyse, وَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُخَضُ min hasenatihi", İşte bu adamdır. O niyetinde olmayan adam. Kıyamette, ahirette ne olacak bunun hesabı, durumu? يُخَضُ min حَسَنَاتِهِ Onun iyiliklerinden alınacak, değerlerini verecek. لَيْسَ yavma اِذٍ د۪ي نَارٌ وَلَا İşte o gün ne dinar vardır, ne de dirhem vardır. O halde arkadaşlar, insanlara... Dinarın dirhemin olmadığı, hesabın kitabın ağır olduğu olacağı, o günde insanlara neyi tavsiye etmemiz lazım? Önce kendimize, kendi nefislerimize ve etrafımızdaki insanlara üzerlerinde olan borçları eda etmelerini, üzerlerinde olan hak hukukları yerine getirmelerini ne yapmamız lazım? Tavsiye etmemiz lazım. Bu şekilde nasihatte bulunmamış, bulunmamız lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam borcu olup da ödememiş kimseyi görünce soruyor cenazenin başında gelip bunun borcu var mıydı? Diyorlar ki evet var. O zaman diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sallu ala Siz bunun cenazesini kılalım. Kılmıyor Aleyhisselatü Vesselam cenazemde. Sonra asaptan bir tanesi çıkıp kefil olunca ben borcunu ödeyeceğim deyince Aleyhisselatü Vesselam geri geliyor. Yani borç böyle ağır bir şey. Bir rivayette de müminin ruhu asılı kalır diyor. Borç ondan ödeninceye dek. Yani borç ödeninceye dek arkadan arkasından ruhu asılıdır. Evet, yine mümin kulunun yapması gereken, dikkat etmesi gereken bir hususta vasiyette bulunması. Bazı ilim ehli bunu farz görmüş, bazı ilim ehli sünnet görmüş. Fazili Mehmet'i taksimata ayırmış. Diyor ki az önce söylediğimiz gibi eğer üzerinde yerine getirmesi hak gereken haklar varsa, borçlar varsa bunları vasiyet etmesi farz. Yani diyecek ki ben vefat ettikten sonra benim falanca mülkümden, falanca kalan mirasından ne yapın? Falancaya falanca falanca olan borcumu Ödeyin. Falancanın bende şu kadar, falancanın şu kadar, falancanın şu kadar hakkı var. Bunların hepsi ödensin diye ne yapacak? Vasiyet edecek ve bu vasiyette iki kişiyi şahit tutacak. Bu vasiyete iki kişi ne yapacak? Şahit tutacak. Bu vasiyet farz. Bu vasiyet farz. Bir de sünnet olan vasiyet var. Kendinden sonra kalanlara takvayı tavsiye etmesi Allah'tan korkmalarını tavsiye etmesi, tevhidi tav tavsiye etmesi gibi. Mesela Yakup Aleyhisselam diyor ki: "Ya beni çocuklarına vasiyet ediyor. İnna Allah estafa'alakum ad-din. Allah sizin için bu dini seçti. Tevhid dinini seçti. Felatemutunna illa wa antum muslimun. Ancak Müslümanlar olarak ölün." Yakup Aleyhisselam böyle vasiyette bulundu. Yani peygamberlerin vasiyetleri hep böyle olmuş. Başka bir ayette Yakub'a diyor ölüm geldiğinde siz onun yanında değiliniz. Hani çocuklar ne demişti? Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Bakın ölüm döşeğindeki peygamberi vasiyet tavsiye bu. Böyle olur. Ama tevhidi bilmeyen insanın tavsiyesi ne olur? Vasiyeti bu şekilde olur. O zaman vasiyeti bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Bir de üçüncü kısmı var vasiyetin. Üçüncü kısmı da haram olan vasiyet. Haram. Mesela adam ölüyor. Malının üçte ikisini ya da tümünü birilerine ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Az sonra söyleyeceğiz, zikredeceğiz. Bir insan malının ancak kaçta kaçını vasiyet edebilir? Üçte birini yani şimdi aramızdan birisinin 100 milyar olduğunu düşünün. Çocuklarıyla kavgalı, hanımıyla kavgalı olduğunu düşünün. Ulan ben size bu mirası yedirir miyim? Diyerek kızıp gidip malının 100 milyarını da başka bir yere ölmeden önce vasiyet etmesi caiz değildir, uygulanmaz. Bu da haram vasiyettir. Aynı şekilde mirasçılara da vasiyet bırakılmaz. Mesela adamın beş tane çocuğu var. Bir tanesine biraz daha fazla bırakıyor. da anne babaya mesela. Miras hakkı olan kimselere ne yapılmaz? Vasiyet bırakılmaz. Vasiyet bırakacaksa bir insan mirasından borçlarını, önce borçları ödenir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Sonra vasiyet uygulanır. Kimlere vasiyet etmiş? İşte komşusu mesela. Bir fakir, bir gariban. Mesela. Bunlar ayrılır. Geriye kaldı? Ondan sonra mirasçılar arasında taksim edilir. Diyor ki Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radiyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor, veda haccına katıldım. Veda haccında beraberdim. Aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı tek ve son hac. Febarittu maradan eşfeytum minhu alel meğut. Diyor hastalandım ve bu hastalık beni ölüme yaklaştırdı. Yani ölüme yaklaştığımı hissettim diyor. Fa'adeni Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor. Resulullah sallallahu selam geldi beni hasta ziyaretinde bulundu. Hatırlarsanız hasta ziyaretinin faziletlerini anlatmıştık size. Fa qultu ya Rasulallah dedim ki Saadi bin Ebi Vakkas diyor ki ey Allah'ın Resulü innelimalen kefiran biliyorsunuz Saadi bin Ebi Vakkas zengin. Dedi ki Aleyhissalatu vesselam benim çok malım var ey Allah'ın Resulü. "Ve mirasçıları sadece kızım Bana mirasçı olarak da tek bir var, kızım var. Yani bu malın tümü bu kıza kalacak." "Efe usy bi mali" diyor ki, "Malımın üçte ikisini vasiyet vereyim mi? Fakirlere, garibanlara, mücahitlere, ilim talebelerine onlara yazayım mı?" "Aleyhissalatu vesselam" diyor ki, "La. Hayır." "Kuld bi satri mali, peki yarısını vereyim mi?" "Aleyhissalatu vesselam" diyor ki, La hayır, Kult. dedim ki diyor sahabe mali. Ma Peki malımın üçte birini vereyim mi, üçte birini vasiyet edeyim mi? Gal tamam diyor üçte bir. Ve fesulusu kethir, bu artık Araplarda bir deyim olmuş. Tamam diyor üçte bir diyor Vesselam, ama üçte bir bile çok. Üçte bir bile çok. Sen ki ya saad, Aleyse Esad, ey saad. Eyvah kas. An tıda varasatını min an tedu am aale ten tekeffufun en Ardında bırakacağın çoluğunu, çocuğunu zengin olarak terk edip bırakman onların dilencilik yapma yapar şekilde bırakmandan senin için sana bu daha hayırlıdır. Arkanlar onları zengin bırak? Çünkü onların hakkı hukuku diğerlerinden önce daha önce geliyor. hattı ayet 62 ya saat innek lentunfika nafatan tebtegi biha vecehallah allahın yüzünü arzulayarak hanımının ağzına koyduğun lokmada dahi hanımına yedirdiğin ekmekte dahi yemekte dahi diyor sevabını alıyorsun ecrini alıyorsun geriye bıraktın, maldan nasıl almıyorsun ki bir böyle gitmek var dünyadan bir de böyle vasiyette bile zulmederek az önce gösterdiğimiz işaret ettiğimiz gibi Haram vasıtlarda bırakarak ayrılmak var. İbn Abbas diyor ki radıyallahu an, bu üçte birle alakalı olarak. Wedit tu an alnas qadu min sulus ila rubug fil İnsanların diyor, insanların üçte bir yerine vasiyet ederken dörtte bir yapmalarını çok istedim diyor. Bu çok hoştu, daha hoş. Çünkü diyor ki ne i Abbas, لِأَنَّ النَّبِيَّ aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Çünkü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, üçte bir nedir? Çok. Çoktur. Bu da önemli. Dediğimiz gibi, vasiyetini ne yapacak? Yazarken bir kimse, hak hukukları yazarken, iki kişi şahit koşacak. Müslüman iki kişiyi. Şahit Müslüman iki kimse yoksa, e, ne yapılabilir? E, Müslüman olmayan, Kişilerden de iki kişi şahit tutulabilir. Şayet iki Müslüman yoksa. Dediğimiz gibi vasiyet ne olmaz? Mirasçılara vasiyet bırakılmaz. Hani bazıları ölmeden önce ona bırakıyor, çoluğuna, çocuğuna. Bu yanlış bir taksim. Sen vasiyetin varsa yap vasiyetini üçte birini. Ondan sonra tabiri caizse öl git. Arkandan ne yapsınlar? Mirası Allah'ın şeriatına göre, Allah'ın dinine göre taksim etsinler. Şimdi adam ölmeden önce diyor ki yani dünyada o malı nasıl kazandığı zaten Allah biliyor. Yani çarptı mı, kırptı mı, onun bunun hakkını, hukukunu yedi mi? Onunla Allah arasında bir şey. Yok kardeşim ölürken de, giderken de ne yapma? Zulmederek gitme. Vasiyetini yap. Üçte bir şekilde mirasçıların dışındaki insanlara yapacaksan eğer. Ondan sonra ben öldükten sonra malı ne yapın de? Allah'ın sünnetine göre, peygamberin sünnetine, Allah'ın emrine göre taksim edin. Şimdi adam ölüyor, gidiyor. Malın taksim edilmesi lazım. Anne hayatta, karısı hayatta, çocuklar, ana sayatta. On ölmesini bekliyor çoğu çocuk. Bu da yanlış. Baba öldükten sonra miras ne yapılır? Mal sahibi baba ise eğer miras taksim edilir. Anneye şu kadar pay, çocuklara şu kadar pay, diye. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "İnne Allah kad a'ta kulli zî hakkin Allah Teala hak sahiplerinin tümüne hak vermiştir kıza hakkını vermiş, erke, çocuğa hakkını vermiş, kardeşe hakkını vermiş. فَلَا وَصِيَّتَ لِوَارِفٍ Mirasçı olanlara vasiyet yoktur, diyor Reset mesela. Mirasçı olanlara vasiyet yoktur. Evet. Yine Şeyh Albani Rahimahullah burada bir husa değiniyor. Diyor ki, maalesef <gülüyor> sünnet Öyle bir döneme geldik ki sünnet garip olmuş. Sünneti uygulayan insanlar ilginçlikle, farklılıkla itham olmaya başlamış. Değil mi? Namazınızda soruluyorsunuz ya niye? Fazla sonra tesbih çekiyorsunuz. Ya niye ölünün arkasından Kuran okumuyorsunuz? Hoca tutup, Kuran okutup me mevlüt yapmıyorsunuz, lokumlar dağıttırmıyorsunuz diye. Çekalbani Rahim Allah diyor ki işte bidatlerin yayıldığı, intişar ettiği, çoğaldığı, sünnetin unutulduğu bir dönemde diyor. Bir insanın da beni ölürken öldükten sonra sünnete göre defnedin, Sünnete göre arkamdan yapılan yapılacak görevler yapın diye vasiyet etmesi de diyor. Nedir? Hoştur, güzeldir. Ve bunu aklıma bunu diyor. Yani aklına göre kendi kafasına göre söylemiyor. Hemen nakiller getiriyor. Diyor ki öncelikle Amir ibn Sa'd ibn abi Vakkas Enne ebâhu kâle fî maradihi. Sa'd, bu Amir İbni Sa'd'ın babası ölüm döşeğinde diyor ki Elhiduli lahdâ. Benim mezarımı ne yapın? Lahd yapın. Lahd. Demektir lahd. Herkesin gidince o yer. Bir metrekarelik yer var ya. Hepimizin tapusu hazır. Mülkü hazır. Bizden almak için oraya Bizi kaldırıp da bu senin değil, ben girip de yatacağım denilmeyecek. Dünyada biliyorsunuz, yani bir şeye sahip olmak istiyorsan, o sahip olmak istediğin şeyin birçok taliplisi var değil mi? Ayakta kalabilmek için, oraya sahip olabilmek için ne yapıyorsun? Mücadele ediyorsun. Rakiplerin var. Dünyada rakibin olmayan tek bir yer. Kimse demiyor, ya burayı hak etmiyorsun, burayı da bana ver, burası daha değerli. Sen... Ben ölünce ben buraya gömüleyim. Yok. Hemen buluyorlar. Hop. Seni gömüyorlar. Diyor ki Amir ibn Sa'd İbni Bakkas. El hidûlî lehdâ. Lehd arkadaşlar. Kabir şöyle kazıldıktan sonra normal bir şekilde. içe doğru içe doğru bir kazıl bir, bir, bir yer daha kazıyorlar. Cenazeyi Umre'ye giden arkadaşlar görmüştür. Böyle bir sabah namazından sonra gidin böyle bir bakın. ibretlik olsun. Alıyorlar cenazeyi. indiriyorlar aşağıya. Yani bizlerden birisi de olabilir bu. Bu şekilde sokup içeri oraya koyuyorlar. Diyor ki bu beni diyor bu şekilde yapın. Wasibu alayel bin nasba. Ve diyor o lahd denilen yerin içindeki o çıkıntıya koyduktan sonra da oralara ne yapın diyor? Oraları neyle kapatın? Ker Kerpiçlik yani şeylerle bu küçük küçük şeyler var ya taşlar. Onlarla kapatın. Tık tık örün. Orada üstüne ondan sonra toprağa bırakın. Kemâ suni'a bi rasulillah. Bakın ne diyor? Kemâ suni'a bi Rasulullah nasıl yapıldıysa öyle yapın işte. Bu hadisi İmam Müslim rivayeti diyor. Aynı şekilde Ebû Berdâ diyor ki: "Avsa e Musa radıyallahu anh. Ebû Musa radıyallahu anh vasiyet ediyor bakın. Diyor ki: "Hayne hadarahul ölüm gelince. İzen talaqtum bi cenâzati" diyor ki Cenazemi aldığınız zaman, yani cenazemi artık öldüğüm zaman, benim cenaze işlemlerimi hızlıca yapın. Yani bekletmeyin. O gelsin, bu gelsin, hele bir şey olsun, akşamsa sabah olsun değil. Ola tut bi bi'micmarin. Arkamdan da <diyor>, tütsüler yakmayın. Ola tajalan ala lhadhi şeyan yahul bini ve bine turaab. Elimle lahd arasında diye bir şey koymayın. Ve la ala kabri bina Kabrimin üzerine öyle mermermiş, türbeymiş Bu tür şeyler yapmayın. Ondan sonra da Bu şekilde vasiyetini sonlandırıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yani bu vasiyet önemli. Huzeyfe Radıyallahu an, Diyor ki <gülüyor> Ben öldüğüm zaman tu tu'zinu bi ahada ölümümü yaymayın. Ölüm haberimi diyor böyle çok yaymayın. Fenni ahafu en yekuna na'yen. Böyle yapılmasından korkuyorum. Zira bu nay olabilir. Ne demek nay? Şimdi nay normalde bir insanın ölüm haberini vermek demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir ölüm haberini vermek var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izin verdiği Bizatiy kendisinin yaptığı bir ölüm haberini yayma fiili var. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. Bu diyor ki: "İnni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani'n Zira duyduğum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem na'i ölüm haberinin ilan edilmesini yasaklamış. Şimdi ilmihli diyor ki arkadaşlar, na'i kelimesi Arapçada bir kişinin ölümünün ilan edilmesi, haber verilmesi. Şayet aramızdan bir kardeşimiz vefat ettiğinde, birisine haber ulaştığında, diğer arkadaşlara, diğer kardeşlere haber veriyorsa, bunda bir beys yok. Yani gidelim cenazesine katılalım, gidelim defin işlemlerinde bulunalım, namazını kılalım. Ama şayet bundan gazetelere ilanlar vermek. Çünkü Arap cahiliye döneminde şu yapılırmış böyle sokak başlarında, cadde başlarında, yüksek binaların üzerine insanlar çıkartılarak, falanca falanca bugün salalar yapılıyor ya arkadaşlar, sala o tarzda, tabi sala yapmıyorlar da, İranlarda bulunurlarmış, seslenirlermiş falancanın işte ölen kişinin cenazesi vardır ölmüştür gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor bunu? Nehy ediyor İbn-i Kudame rahimahullah diyor ki Muğni kitabının ikinci 2. 39 439. sayfasında. Yukruhun na'yu vehu en yub'ath munadi yani rivayetine göre Huzaifa'dan bu rivayete göre diyor bu mekruhtur. Yani insanlar cenazesine gelsin diye olsa bile diyor. Yani tanıdıklarının dışında sokaklarda bağrılıyor. İl ilgili mesela belediyelerin şeylerinden anlam yapıyorlar megafonlarından, mikrofonlarından, değil mi? Evet. Köylerde, ilçelerde, küçük illerde, işte şehir eşrafından falan oğlu falan İfad ifade etmiştir gibi. Ama mesela Necaşi öldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rivayet Buhari'de insanlara Necaşi'nin ölümünü haber veriyor aleyhissalatü mesela. Insanlara. Öldüğü gün ve musallaya çıkıyor, namazgaha çıkıyor. Necaşi'nin namazını sahabelerle birlikte Gahit namazını, kıyap namazını ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Bir taraftan nehi var, bir taraftan aleyhissalatü vesselamın bu fiili var. Bir de aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz camiyi mescid temizleyen bir ne var? Kadın var bir rivayette. Bir rivayette bir genç var. İmra'atun sevda rivayet. Esmer bir kadın. Bir gün Aleyhisselatü vesselam onu soruyor. Diyor ya bu camileri temizleyen birisi vardı. Nereye gitti? Nereye kayboldu? Diyorlar ki o öldü, gömdük. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Niye bana haber vermedi? Bana diyor kabrini gösterin. Ardından gidiyor aleyhissalatü vesselam. Kabrinin başında onun cenaze namazını kılıyor. Bu da mümkün. Yani nasıl? Buradan bir delil daha çıkıyor bize. İlim ehli bunu zikrediyor. Sünnet olan cenaze, kişi öldüğü zaman cenazesinin ne yapılması? işlemlerin hemen başlanılması. Bekletmeyeceksin. Ya uzaktan gelecekleri var. Uzaktan gelecekler yetişemezse eğer gidip kabir ıslanda mezarının başında ne alabilirler? Cenaze namazını mezarın başında kılabilirler. Onlar için yok. Almanya'dan şu gelecek. Amerika'dan oğlu gelecek. Üç gün, dört gün bekletenler var. Veya alıyorlar adamın bedenini, cismini, cenazesini şehirden şehire taşıyorlar. Bu da doğru değil. Gelecek bunlar. Yani sahabelere bakın. Çin'de ölen sahabe var. İstanbul'da vefat eden sahabe var. Bunların hiçbiri Medine güzel yerdir. Mekke çok mükemmel bir yerdir. Biz öldükten sonra bizi oraya defnedin, bizi oraya taşıyın diye böyle bir vasette ne yapmışlar? Bulmamışlar. bulmamışlar Evet, gelelim. Ölüm döşeğinde, ölüm sedyesinde yatan insana yapılması gereken hususlara. Yani bu din öyle gördüğün ki, derslerimiz anlatıyoruz ya, her şeyi teker teker kayıt altına almış, bizlere öğretmiş. O ölüm döşeğinde yatan adamın üzerimizde hakları var bizim. Ona nasıl davranacağız? Ya ben bunu şeye benzetiyorum. Dünyaya gelmek de meşakkatli bir iş. İnsanlar etrafında toplanıyor kadının değil mi? Ebeler, doktorlar. Çocuğu dünyaya getirmek için uğraşıyorlar. Dünyadan ayrılırken de meşakkatli bir iş. Bakıyorsunuz ve Vesselam bile ölürken acı çekiyor değil mi? Ve sizlerden iki adamın çektiği diyor ateş ateşlenirim ben diyor. Suratını örtüyor Aleyhisselatü Vesselam, Örtüyle. Artık ruh çıkacak. Değil mi? O yüzden bu sahnede aynı dünyaya geliş sahnesi gibi bir sahne. Bakıyorsunuz o yatakta yatan adamın, kadının izlerden birisinin, senin, benim, benim geldiğimiz hal öyle bir hal oluyor ki dudaklarımız kuruyor. Islak. Pamukla ne yapıyorlar? Dudak ıslatıyorlar. Vücut titriyor. Tabii burada yapmamız gereken bazı vazifeler var, görevler var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: "Lakinu mu'ta'kum ila ilaha illallah. Ölülerinizi la ilaha illallah ile ne yapın telkin edin, telkin. Şimdi bu hadisi alıp ne yapıyorlar arkadaşlar? Nerede uyguluyorlar bu hadisi? Gömdükten, Gömdükten sonra. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam, bak, hadisin devamında ne diyor? Zira diyor men kan akhira kelam ila ilahe illallah indal maut tahlal cennet yumen min dahr <gülüyor> kimin ölüm anında bu dünyadan ayrılmadan önce son söylediği söz la ilahe illallah olursa bir gün cennete girer yani, şimdi sen adamı kabre gömmüşsün cenaze namazını kılmışsın orada imam bağırıyor şeye cenazeye bu adamın artık dünya ile ilişkisi kesildi telkin nerede olacak Ölüm döşeğinde, ölüm alımlar. Bir rivayette işte de, okumuştuk bu rivayetleri. Ve men kim ve huve ya'lemu la ilahe illallah de halel cenne Kim allah Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğuna, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğine iman ederek, bunu bilerek ölürse de halel cennye. Cennete girer diyor. Istedik. Tevhid. La ilahe illallah. Yani cennet, cennetin anahtarı arkadaşlar. La ilahe illallah. Onu önce bilecek insan, sonra onunla amel edecek. Bir hadisde diyor ki, وَمَنْ مَا تَلَا şey بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ cennet. <الْجَنَّة> Kim? Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan ölürse, ne yapar? Cennete girer. Cennete girer. Onun için şirkten Allah'a sığınmak lazım. Şirkten Allah'a sığınmak lazım. Aleyhisselatü Selam'ın ashabına dönemek söylediği şirkin küçüğünden de Allah'a sığınmak lazım. Sizin hakkınızda en korktuğum şey nedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü küçük, küçük, küçük, küçük. küçük şirk. Nedir o? Riya. Bakın. Açıklamanı istiyorum. Riya. Bir insanın niyetinde Allah için namaz kılmak var iken, ve namazını Allah için kılıyorken, başkası da, ya ne kadar da güzel namaz kılıyor diyerek, niyetinden küçük bir parçayı dahi, tamamını tümünü değil, verse başkasına, bu ne oluyor arkadaşlar? Şirk oluyor. Siz kalkın, alın şimdi, yetiş, medet, ya aptal, kadir, gelani, ya gafsiyen insanların halini düşünün arkadaşlar. Yani, sen namazı Allah için kılıyorsun, orucu Allah için tutuyorsun ama oradan böyle insanlar sana bir şeyler desin, seni övsünler diye. O insana ibadet etmiyorsun, o insana oruç tutmuyorsun, o insana namaz kılmıyorsun ama o desin diye böyle biraz kıpırdanıyorsun. Senin hakkında bu küçük şirk oluyor. Sen şimdi düşün ki kabirlerin etrafında dönen, ölülerden medet uman, yardım isteyen, şeyhinin her tarafa yetişeceğine inanan insanın halini düşünün. Nasıl bu adam cennete girecek? Ölüm anında arkadaşlar ölüye ne yapacağız? La ilahe illallah dedirteceğiz. Tabi İlmehli diyor ki hani böyle ölüm anındaki adama ya böyle yani ölüyorsun la ilahe illallah de diyerek kaba saba değil. Hatırlatarak hatta la ilahe illallah diye zikir çekerek la ilahe illallah dedirterek. Çünkü ölüm anında insanın diyorlar hali farklı olur. Öfkelenebilir. Gazaplanabilir. Yani sayıp sövebilir bile. Can çekişiyor adam. Değil mi? Mesela insan uykudayken nasıl oluyor? Uykudan yeni uyandığı zaman etrafında böyle insanlar ona ona göre yaklaşıyor. Uykudan uyanmış bir adama şaka yapılır mı? Yapılmaz. Yaparsan onun patladığını görürsün. Ölüme anında. Ruh çıkacak. Az sonra gelecek. Ayaklardan başlıyor çıkmaya. Böyle gözler ona bakıp kalıyor arkasından. Sonra onun gözlerini kapatacağız. Ruh çıktı. Diyor ki Ummu Seleme Radiyallahu Anh'a Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza hadar maryda veya el Hastanın yanına geldiniz ya da ölecek bakın meyt Arapçada ölmeye yakınlaşan ölecek olan insan hakkında da kullanılır ölen kişi hakkında da kullanılır. Diyor ki fekulu hayran hayır söyleyin hayır konuşun. Fe innel zira melekler yeminon ala ma taqulun insan sizin söylediklerinize melekler amin der. Onun için bir insanın beddua etmesi kendine çoluğuna çocuğuna çok kötü bir şey arkadaşlar çok kötü bir şey. Hayır söyle asla Hak Allah'ta Allah sana hidayet etsin de Hidayet Allah'ta Allah belanı versin deme çocuğuna Allah seni ıslah etsin de sabelerden mesela ölüm anı. Yetişmiş olan, peygamberimizin ölüm anına gitmiş olan insanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor bir tanesinin. En sardan bir adamın yanına. Diyor ki, ya hal. Ey dayıcık diyor, ey dayı. Adam ölüm döşeğinde diyor ki. Peygamberim diyor ki, ya hal. Kull la ilahe illallah. La ilahe illallah de. Adam diyor ki. Ölüm döşeğinde ya. E halun em ammun. Dayı mı amca mı? Ne dedim diyor, dayamadım. Dayı mı amca mı? Amca diye hitap etmek lazım normalde amca değil mi? Diyor Aleyhisselam yok bel halun diye diye. Fekhayrun li an aqul la ilahe illallah diyor ki adam. La ilahe illallah demek bana hayırlı mıdır? Benim için en hayırlı olan bu mu? Aleyhissatü selam diyor ki evet. Demek ki Aleyhissatü selam gidiyor Ölüye telkinde buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. Diyor ki Hüseyin el-Cu'fi ''Dekaltu al Ağmeş'' Tabiinden değil mi? Buhari'nin şehirlerinden. Ağmeş tabi tabakasından da olmayabilir. ''Enevaz ve zâidatu fil yevmillezî mâ tefihî'' diyor. Meşhur bir adam Ağmeş. Hadis, muhaddis. Hadisçi. Öldüğü gün diyor onun yanındaydık. Bu ilim talebeleri. Bu âlimler. ''Vel beytu mumteli'un minel rical'' Ev ise diyor erkekler insanlarla dolu elinci. İdkhala şeyhun faqala subhanallah. Bir adam geldi diyor içeri girdi. İnsanlar dedi ki subhanallah. Hepiniz oturmuşsunuz. Et Bu şekilde niye oturuyorsunuz? Adam ölüm döşeğinde. Niye diyor ona telkinde bulunmuyorsunuz? La ilahe illallah demesinde. La, La ilahe illallah. Niye diyor telkinde bulunmuyorsunuz diye? Onlara ne yapıyor? İnkarda bulunuyor. Dur. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki ancak ölünün şeyinde diyor Yasin suresini okumak, ölüyü diyor kıbleye doğru çevirmek sayı olan şeyler değildir. Hatta diyor tabiinden bakın. Sa'id İbnül Müseyib diyor. Kendisine böyle yapılmasını kerih görmüştür. Hemen rivayeti getiriyor. Anzurata i̇bn bin Abdurrahman Şehide Sa'id İbnül Müseyib maradihi ve indahu Ebu Salama i̇bn Abdurrahman bu kişi Zura İbn Abdurrahman Sa'id İbnül Müseyyib'in ölüm anına geliyor arkadaşlar. Oraya şahit oluyor. <gülüyor> Sa'id İbnül Müseyyib'in üstüne ölüm çöküyor. Artık ölüm emarelere gelmiş. Eller ayaklar titremeye başlamış. Hani şimdi böyle bazen insan boğulur veya nefes nefese gelir ona şok yaparsın bir şeyler yaparsın normale döner. Ama ölüm öyle bir şey arkadaşlar. Artık tamam mı? Şeye girmişsin sen. O kontora girmişsin, oradan geçeceksin belli gidiyorsun. E Ebû Seleme diyor ki orada şahit olanlardan Bunun diyor yatağını kabe doğru, kıbleye doğru çevirin. O şekilde vefat etsin. Saîd bin Müseyyeb uyanıyor, ayılıyor. Diyor ki: "Havweltum <gülüyor> diyor benim yatağımı çevirdiniz mi? Kıbleye doğru mu çevirdiniz? "Kâlû: <gülüyor> "Naam." Evet diyor. فَنَذَرَا اِلٰى اَب۪ي سَلَمَةَ فَقَالْ Ebu Selam'a bakın, yani selefi olmanın şeyi bu arkadaşlar. Ölüm düşeğinde diyor ki اَرَاهُ bi diyor yani bu senin senin kafandan bir şey mi yani, sana göre bir şey mi yaptın yani bu ne فَقَالْ اَنَا sen evet ben emrettim bunu. فَاَمَرَ سَعِيدَ an يُعَادَ فِرَاشُهُ ve diyor, Said kanın normal hale çevirmesini emretti. Yani kendi kafana göre ne yapamazsın diyor. Allah'tan bir ecir beklemek için, ecir ummak için bir ibadet, bir amel yapamaz. Ya bunu da yapalım güzel olur. Ne zararı var? Yok arkadaşlar. Sünnete sarılan bir adamın hali budur. Şeyh Albani Rahimahullah. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Bir gün Mekke'den Medine, Medine'den Mekke'ye giderken trafik kazası geçiriyor. Araba takla atmış. İnsanlar koşuyorlar arabaya doğru, Mısırlı işçiler orada. Onu arabadan çıkarmak için. Ya Settar, ya Settar! diye bağırıyorlar. şey Albani araba ters durmuş bir şekilde onlara diyor ki settar değil diyor. Allah'ın bir settar ismi yok. Allah'ın Sittir ismi var. Sittir. Örten. Yani kaza anında bile bakıyorsunuz ki Rabbani alim, Nebevi alim sünneti öğretiyor, sünneti. Bakın Said-i Mülümseyb Tabi'nin önde gelenlerinden bir tanesi yatağını geri çevir diyor. Ölüm de şeyinde ya. Ömer ibn i biliyorsunuz i̇bn Kesir'in Keser'in tarihinde zikrettiği gibi. Yanına gelen, huzuruna giren paçaları uzun çocuğa ne diyor? Onu geri çağırın diyor. Yani çocuk gelmiş ziyaret etmiş Ömer'i radıyallahu anhı'yı. Ömer radıyallahu anhı'nın ağzından suyu veriyorlar, kanından sütü veriyorlar, deliklerden, hançer yaralarından süt şarı fışkırıyor. Kafasını sallıyor. Çocuk ona konuşuyor. Çocuk onu sena ediyor, ülkede bulunuyor. Tam çıkarken bakıyor ki paçalar uzun onu geri çağıralım buraya. Ölüm anında. Ölüm de şeyinde davet, nasihat, emri bin maruf. Diyor ki kaldır. Paçaları kaldır. Evet. Aynı şekilde şey Albani de zikretmiş burada. Bir Müslüman kimsenin, muvahhid bir kimsenin Müslüman olmayan, kafir olmayan bir insanın da diyor şeyine ölüm anına katılmasında bir beys yoktur. Ona İslam'ı anlatmak gayet, gayesiyle, şartıyla. Delil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki, radıyallahu anh, <gülüyor> kâne gulâmun yahûdiyyûn yahdûmun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Fa mâ Yahudi bir ne vardı? Çocuk vardı. Bir genç vardı. Aleyhisselatü vesselâm'a hizmetçilik yapıyordu. Bakın, Aleyhisselatü vesselâm Yahudilerle ticaret yapmış. Yahudilerden hizmet almış. Hizmet karşılığında bir bedel vermiş. Yani bugün insanların naralarını attığı gibi böyle konuştukları gibi helal olan bir şeyi haram kılamayız arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselamın dibinde bakın Yahudi var. Güzeyir Allah'ın oğlu diyen bir adam. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet eden bir adam. Genç. Hastalanıyor. Fe etâhün nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yaudu. Aleyhisselatü vesselam gidiyor. Hasta ziyaretinde bulunuyor. Fekaa'ada inda ra'sihi <gülüyor> feqala lahu eslim. Aleyhissalatu vesselam oturuyor başının üzerine. Diyor ki delikanlıya eslim. Eslim. La ilahe illallah. De. Müslüman ol. Çocuk babasına bakıyor. Fena zara ila ebihi. Babasına böyle bakıyor gözleriyle. O عنده. Feqalehu. Babası diyor ki çocuğuna. Ati' abal Kasim. Abu Kasim'e ne yap? İtaat faslama. Çocuk da ne yapıyor? Müslüman oluyor. Takraracen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhissalatu bu çocuğun yanından çıkarken diyor ki: Elhamdülillahi lezî anqazahu minan nar. <gülüyor> onu ateşten çıkarıp kurtaran Allah'a hamdolsun. <gülüyor> Elhamdülillah adamın hidayetine vesile olduk. Adamı kurtardık. Adam şimdi anlatıyor, internette videoda yok diyor. Rabbani Hazretleri Adamın diyor kalbine gitmiş, yoğurmuş, yoğurmuş Adam diyor gidecek münafık zındık diyor. Yetişmiş ona diyor ölümün şeyinde. Ondan sonra kalbine ne yapmış diyor? İşlemiş, işlemiş, vermiş nuru, vermiş nuru diyor. Onu da onu kurtarmış. Onu kurtarmış diyor. Yani Aleyhisselatü vesselam, Yahudi bir gencin, Yahudi bir delikanlının ölüm anına gelmiş. Onun Müslüman olmasına vesile olmuş. Hemen Allah'a hamd ediyor. Kulluk. Elhamdülillahi enkazahu minen nar. <gülüyor> وَلَمَّا <gülüyor> مَا ölünce Bu çocuk diyor ki Arkadaşınıza diyor cenaze namazı kılın. Yani artık onu arkadaş, sahip olarak ne yapıyor? Ad ediyor Bu hadisi de İmam Bukhari'yi yapmış? Rivayet etmiş. Evet. Ne yapacağız? Ölüm anına şahit olduğumuz insanın telkinde bulunacağız. La ilahe illallah demesinin ne yapacağız? Sağ olasın. Bu Hüsnü'l-Hâtime'nin bir emaresi. Güzel sonun emaresi. İnanın arkadaşlar. Bu dünyadan ayrılıp giden öyle insanlar var ki ayrılış sahneleri çok ilginç. Adam şarkı söylüyor. Böyle anlatıyorlar bazen. Adama la ilahe illallah dedirtmeye çalışıyorlar. Bilinçaltına o yerleşmiş. Hani derler ya. Ameliyattan çıkınca insan. O ne diyor o uyuşturucu maddeye. Uyuştur Narkoz. Narkozun etkisinden dolayı insan... Bilinç altındaki şeyleri konuşuyor. Hatta benim halam vefat etmişti geçen sene. Oğluyla konuşuyorduk. Diyor çok ilginç şeyler söyledi diyor. Ta böyle çocukluğundan böyle bir şey yani ameletten çıktı diyor. Hiç duymadığımız şeylerden bahsetmeye başladı diyor. Şimdi aynı şekilde ölüm anı dehşet anı. Ben bir tane şey gördüm, bir hafız adamın videosunu gördüm. Ameliyattan çıkarmış da yatıyor böyle ameliyatlı. Şeyinden uyanıyor, narkozdan ayılıyor, böyle Kur'an okuyor adam. Narkozdan uyanmış, böyle Kur'an okuyor. Şimdi ölüm anında da öyle şeyler duyuyorsun ki, şahit olan insanlar var. Kimileri var, nasıl yaşadıysa öyle ölüyor. La ilaha illallahla ölüyor, Kur'an okuyarak ölüyor, secdede ölüyor. Kimilerde var ki. Adam trafik kazası geçirmiş. Adam ölüm döşeğinde artık gidici biliyorlar. Başına toplanmışlar. La ilahe illallah diyorlar. Adam şarkı söylüyor. Adam La ilahe illallah diyemiyor. Bilinç altında yok yani. La ilahe illallah yok. Onun için Hüsnel Hatim'e önemli güzel sonuç. Güzel ölüm. E güzel ölmek istiyorsa bir insanın dili ne olması lazım? Sürekli zikir ile ıslak kalması lazım. Peygamber aynen böyle diyor sahabeye. Ne diyor? lisanın, dilin sürekli zikirle, Allah anlakla ne kalsın? ıslak kalsın. Aynen böyle dersi. Ölümden sonra da yap yapılması gereken görevler var. Bunlara da inşallah önümüzdeki dersten itibaren değiniriz. O kişinin gözünün kapatılması gibi. Aleyhisselatü vesselamın vefat ettikten sonra yüzü neyle örtülüyor? Yemen kumaşıyla. Böyle Yemen kumaşı getirdik Aleyhisselatü vesselamın yüzü örtülüyor. Allah-u Teala bizlerin de ölümlerini güzel eylesin. Ölümlerinden sonra bidatlerin e, din tarafından Allah Resulü ve Vesselam'ın sakladığı şeylerin Allah-u Teala'nın şeylerin ihtas edilmemesini bizim cenazelerimiz yaşanmamasını nasip eylesin. Subhanakallahumma Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah.